Evet Açık Radyo'dayız Açık Dergi programındayız devam ediyoruz programa programın başında belirttiğimiz gibi bir telefon bağlantısı gerçekleştiriyoruz şu anda kütüphanede bir gece başlıklı bir etkinlik bu istek özel Kemal Atatürk okullarının gerçekleştirdiği kütüphane haftasına özel ve okulun müdür yardımcısı Özgür Yöntem bizim telefon attığımızda merhabalar Özgür Bey merhabalar ee, bize biraz bahseder misiniz bu etkinlik nasıl gelişti, nasıl böyle bir şey yapmaya karar verdiniz? Aslında ben kısaca bahsettim ama 28 Mart Cuma akşamı ders bitiminden sonra bu evet. gece boyunca sürecek bir etkinlik. Evet. Bu sene okulumuzda ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Hı hı. Okulumuzdaki özellikle kütüphanemizle e, nasıl derler, daha çok aşırı neşir olan öğrencilerimizi, Türkçe derslerimizde aktif olan öğrencilerimizi bir ödül vermek adına yaptığımız bir çalışma, bir ekip çalışması. Hı hı. Burada kütüphane öğretmenimiz Çiğdem Hanım, rap öğretmenimiz Samay Hanım, Türkçe öğretmenlerimiz Işıl Hanım ve Ayşegül Hanım'ın büyük katkıları var. Hı hı. Şöyle kısaca bahsedeyim, e, Türk hı hı. öğrencimiz olacak, bizler olacağız öğretmenlerimizle birlikte. Belli bir aktivite programı var. Örneğin 3 yazar misafirimiz olacak. Hı hı. Onların çeşitli etkinlikleri olacak. E, sinema izleyeceğiz. Hı hı. Ve devamında da kütüphanede, artık günün büyük bir kısmını geçirdiğimiz kütüphanede artık akşam partlayacağız. Her sabah kahvaltımızı yapacağız. Hı hı. E, etkinliğimiz sonlanmış olacak. Evet kütüphane haftasında müthiş bir etkili bir etkinlik gibi görünüyor bu Öğrencilerinizden 40 kişi katılacak dediniz değil mi? Evet 40 öğrencimiz katılacak, çeşitli seviyelerden 5 sınıftan 8 Hı -hı. sınıfa kadar Bizim şu Bezi anda Beli kriterlerle birlikte oluşmuştu ama şunu söyleyebilirim Hani açsak bir 40 öğrencimiz daha gelir herhalde <gülüyor> Tahmin edebiliyorum evet gece kütüphanede kalmak oldukça evet. keyifli olacaktır onlar için de Şimdi sanıyorum birkaç öğrenci arkadaşımızla konuşma evet. fırsatımız var değil mi? Evet onları isterseniz vereyim onlar düşüncelerini sevgili e, paylaşsın sizinle. Lütfen lütfen. Ee, merhaba ben Atar. Soyadım Ensel. Merhabalar. Be hı -hı. Merhaba. 5B be sınıfında öğrenciyim. Ee, ben kıçıbarnede bir gece etkinliğini duyduğumda ilk önce çok sevindim ama e, ilk önce birazcık üzüldüm. Çünkü e, beni seçmeyebilirler diye korktum ama ondan sonra hı -hı. seçtiğince çok mutlu oldum. hı, -hı. Kitap okumayı seviyorsun anladığım kadarıyla. Evet. Bu etkinlik seni de heyecanlandırdığına göre. Evet. Daha çok kütüphanede vakit geçiriyorum zaten telefizlerde. Kütüphanede gece kalacak olmak da oldukça eğlenceli olsa gerek. Evet. Peki o zaman e, keyifli bir etkinlik diliyorum size. Cuma akşamı gerçekleşecek bu. Sanırım bir iki evet. arkadaşına daha konuşacağız zaten. Ona verir misin rica etsem telefonu? Tamam. <gülüyor> Merhaba. Benim adım Ada. Adım Kavak. Merhabalar Ada. Sen nasıl hissediyorsun acaba bu etkinlikle ilgili? Biraz bahseder misin bize? Çok heyecanlıyım. Daha önce hiç okulda kalmadım. <gülüyor> Böyle bir etkine ilk defa katılıyorum. Biraz daha uyuyamayacağımı sanarak korkuyorum. <gülüyor> Doğrudur. Ama heyecanlı olduğunu ve bir geceyi kütüphanede geçirerek kitaplarla haşır neşir olarak keyif alacağını ümit ediyorum ben de. Biz katılamayanlar olarak değil en azından buradan. Peki bir arkadaşın daha var sanıyorum değil mi Ada? Evet. Tamam onunla da konuşalım lütfen. Merhaba. Merhabalar. Ben Yeşim Nasyonluvar. Merhaba Yeşim. Sen de bize biraz bahseder misin bu kütüphanede bir gece etkinliğinden? Ee, ben, çok, ben de arkadaşlarım gibi çok heyecanlıyım. Ee, düşünsenize e, kita, kitaplarla dolu bir odada arkadaşlarımla birlikte geçiriyorum. <gülüyor> çok eğlenceli olacaktır eminim. Evet, koca bir gece geçireceksiniz. Ayrıca çeşitli evet. etkinlikler de olacakmış. Evet çok eğleneceğimi düşünüyorum. Okulumuzda bunun gibi başka etkinlikler de oluyor mu acaba kitap üzerine evet. diye sorayım. E, Mertem Erişmen gibi yazarlarımız geliyor. Onlarla aktiviteler, eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. E, ve... Hatırlayamadığım daha büyük şey. <gülüyor> Doğrudur. Peki o zaman çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Bol, eğlenceli ve keyifli peki, bir etkinlik e, diyeceğim. Var. Ah tamam Peki pardon. Merhaba. Merhabalar. Kiminle görüşüyoruz acaba bu sefer? Benim adım Eda Sayın Savaş. <gülüyor> Elacığım sen de bahseder misin bize kütüphanede bir gece etkinliğinden? Ben ilk defa böyle bir çalışmaya katılıyorum. Nasıl olsa okulda yatacağız. Yani <gülüyor> Hep evimizde yatıyoruz genellikle. Tanıdığımız Kumiç'e de bak bu sefer yanımızda. Sadece arkadaşlarımız çok güzel olacak. Harika. Peki insanın en iyi dostu kitaptır diyerek bitirelim o zaman. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ee, güzel bir cuma akşamı diliyorum hepinize. Teşekkürler. Hoşçakalın.